1560 numaralı konu, Hazreti Peygamberin hayvanın ayağı kaydığında terkisindeki kişiye, Bismillah, demesini buyurmaları, Üsam, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor, Bir keresinde Hazreti Peygamberin terkisinde bulunuyordum, bir ara bindiğimiz devenin ayağı kayarak düştü, ben, bunu şeytan yaptı, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular,